Ünlü Türk roman yazarı Büyükada'daki evi. Evde, ünlü Türk romancısı Reşat Nuri Güntekin ailesiyle birlikte yaşamıştır. Bir müzesi yok ama 3 katlı evin pembe pervazlı dış cephesi bulunmaktadır. Ünlü Türk edebiyatçısı Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem ailesiyle beraber yaşadığı bu evi mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Adanın bakımsız, bırakılmayan ve korunan nadir köşklerinden biri olan bu ev pembe panjurları ve beyaz cephesiyle göze hitap ediyor. Deniz manzaralı olduğu için ev yalı köşk diye anılmaktadır. Müze haline getirilmese de ve içine girmek yasak. Olsa da bu üç katlı yalı köşkü görmek özellikle Reşat Nuri'nin romanlarını okuyanların çok hoşuna gidecektir. Büyükada'nın Maden Mahallesi'ndeki Yılmaz Türk Caddesi üzerinde bulunan köşkü Reşat Nuri Güntekin'in 1937 yılında satın aldığı biliniyor. Ünlü edebiyatçının kızı Ela Güntekin. Anım Efendi halen bu köşkün ikinci katında yaşamaktadır.